Değerli 94.9 Açık Radyo Dinleyicileri, bendeniz Özer yine bir Yeşilçam arkiyocusu programında da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programda sizler için seçtiğim konuların gidişatını ufak bir değişiklik yapmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü Yeşilçam tarihi içerisinde özellikle kendi izlediğim filmler ve hoşuma giden filmler içerisinde her zaman önemli bir yeri olan bir oyuncumuzu kaybettik geçtiğimiz günlerde. Tarık Akan'ı kaybettik. Ben de programda onu anmanın daha doğru olacağını düşündüm. Belki biraz sıcağı ilerleyen programlarda yine Tarık Akan'la ilgili bobo sohbet edeceğimiz, gireceğimiz konular olacaktır. Ancak bugün hazır sıcağı sıcağı devam ederken ben de programı Tarık Akın anısına yapmaya karar verdim. Ve bugünkü programda Tarık Akan filmlerinde çalan güzel müzikler eşliğinde onun filmlerinden bazılarını hep beraber e, anacağız. E, şimdi fazla e, lafı uzatmadan programa en doğru girişin e, Canım Kardeşim filmi ana olduğunu düşünmüştüm. Cahit Oben'in bu unutulmaz e, bestesiyle birlikte e, Tarık Akan'ı andığımız Yeşilçam Arkeociz programına başlıyoruz. Müzik gayet o benim bu güzel ve aynı zamanda hüzünlü bestesi canım kardeşim teması olarak dinledik. Günün işlerdeki bu kaydı çok daha farklı. Belki de stüdyodaki kaydıyla birlikte tekrardan restore edilmiş şekilde eee paylaşabilirim ancak bugün ulaşabildiğimiz 2-3 tane kaynaktan bir tanesi filmin jeneriği, diğer de filmin kendisi. Onun dışında piyasaya çıkmış bir albüm, piyasaya çıkmış bir 45'lik yok. Gönül ister ki Cahit Oben ilerleyen tarihlerde unutulmaz film müzikleri adı altında bir albüme imza atar. Belki o zaman bugüne kadar duymadığımız bazı melodiler, bazı ara çalışmalarında da Cahit Oben'in dinleme şansına erişmiş oluruz. Tarık Akan'a gelecek olursak ya da dönecek olursak tekrardan, Canım Kardeşim filminin ben Tarık Akan'ın daha sonra Madem filmiyle birlikte yapacağı, Dönüşümün işaretini veren filmlerden bir tanesinin olduğunu düşünüyorum çünkü e, Tarık Akan ağırlıklı olarak sinemaya girdiği e, 1971 yılından itibaren hep güldüren ya da e, kendisine aşık eden bu komedi filmlerinde, aşk filmlerinde, belki biraz hüzün de olsa bile hep böyle bir aşk teması içerisinde ele alınmış filmlerde yer alan e, bir oyuncu gibi gözükse de e, bir şekilde e, halkla toplumla ilgili sorunlara da e, değindiğini bazen de kendi görüşlerini mesajlarını bir şekilde e, kendi tiplemeleri içinde de vermeye çalıştığını görebiliriz. Ancak Canım Kardeşim filmiyle birlikte hani bu güldüren ya da e, aşık eden aşk hikayelerinin romantik e, çapkını çok farklı bir rolde karşımıza çıkıyor ve e, yani o e, birazcık da tatlı serseri olarak da tırnak içinde netelediğimiz tiplemi çok daha büyük bir traj trajediye e, imza atıyor. Genellikle Arzu filminde o dönem e, filmlerini düşündüğümüz zaman e, bazı filmlerde hiç beklemediğimiz anda e, hayatın gerçeklerimizin yüzüne çarpan e, noktaları filmlerde değinmişlerdir ancak e, hani Canım Kardeşim filmi hem Halit Akdişepi'nin oyunu hem Kahraman Kral'ın çocuk oyuncu olarak müthiş performansı birlikte Tarık Akan'ın da kattıklarıyla birlikte çok değişik ve farklı bir nokta olduğunu Daha sonra Madem filminde de e, Tamamen e, Değişecek olan e, oyunculuğunun da işaretlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben e, Şimdi Madem Filminden hazır e, Bahsetmişiz ya da Madem Madem filminden bahsetmişiz e, O zaman daha sonra e, Belki de Tarık Akan'ın Sinema kariyerindeki en önemli e, Ödüle de e, Sahip olacağı Yol filmine e, değmeden geçmemek gerektiğini düşünüyorum e, Zülfü Livaneli'nin bir bestesi ve yol film müziği Zülfü Levaneli imzalı Yol Film Müziği albümünde yer alan İzin isimli parçaydı. Ee, Tarık Akan, e, Seyit Ali karakterini canlandırdığı Yol filmiyle e, belki kendisi direkt ödül alamadı. Ancak e, kariyerindeki en önemli ödüle sahip film olarak yolu gösterirsek yanlış olmaz. Çünkü Kan Film Festivali'nde Altın Palmi ödülünü kazanmıştı Yol Film'i. E, yine aynı festivalde, aynı yarışmada. Ee, Tarık Hakan da Seyit Ali rolüyle e, en iyi erkek oyuncu dalında aday göstermişti. Ancak kazanamamıştı. Yine de önemli bir e, ödül ve kariyerinde önemli bir yer olduğunu düşünüyorum yol filminin. Ee, Tarık Hakan'ın e, maden filmiyle başlayan yine yol filmiyle e, devam eden bu e, girdiği farklı yoldan e, özellikle e, filmlerinin çoğunda da bıyıkla artık e, yer aldığını da e, belirtmeden geçmemek gerekiyor. E, Tabi Tarık Akan yine farklı birçok karakterde e, karakteri canlandırmıştı. Mesela e, 83'ten itibaren e, rol aldığı e, özellikle uyuşturucu ve o dönemin farklı kriminal olaylarında işlendiği bazı polisiye filmler vardı. Mesela e, Beyaz Ölüm, e, Tele Kızlar, Kayıp Kızlar gibi filmlerde de ee, bir komiseri canlandırmıştı Tarık Akın dönemde. Ee, Karaylı'nda tabii o dönemin damga gibi e, yine değişik konulara değinen e, filmler yer almıştı. Ee, birazcık daha o e, neşeli e, bir nevi yine dediğimiz gibi e, sevimli serseri rollerinden daha böyle toplum olaylarına daha e, yoğun olarak el alan filmlere geçişle birlikte Tarık Akın'ın da oyunculuğu ve zaten de her zaman için e, siyasi kimliği farklı bir e, şekilde e, sürmüştüm. Şimdi ben yine geri dönmek istiyorum e, Madem filminden önceki döneme. E, değişik bir e, melodiye yer vermek istiyorum. Birazcık hüzünlü bir şarkıyla başlamıştık Canım Kardeşim'le birlikte. Daha sonra Yol Film Müziği'yle biraz belki farklı bir melodi oldu ama yine biraz daha romantik bir e, şarkı seçtim. E, bu da aslında Büyüşen Büyükoğlu'yla başlamıştı. Tarık eşleştirildiği eşleştirildiği romantik komedi filmlerinde yer alan bir beste. E, Philip Sard'ın Martin Drive e, isimli e, çalışması. O dönem Tarık rol aldığı romantik komedi filmlerinde pek çok kullanılmış bir beste. Aslında bu şarkı e, 1973 yapımı e, Fransız filmi La Valise filminin e, temalarından bir tanesi. Ancak... E, Özellikle ülkemizde de Gülşen Bibukoğlu'yla Tarık Akan Temos olarak da akıllara işlenmiş bir şarkı. Sizler de şimdi dinlediğiniz zaman hemen hatırlayacaksınız diye düşünüyorum zaten. Farklı bir filmin soundtrackinde yer alan yabancı bir şarkı aslında Türkiye'deki pek çok sinema izleyicisi için e, bir yerli filmin e, unutulmaz melodiler olarak yer almıştı. İşte bunlardan bir tanesi de Martini Dry isimli e, tema. Eğer sahneyi hatırlayamadıysanız e, Tarık Akan'ın yine umutsuzluğa düştüğü ve Gülşen Bibikoğlu'nu e, evinin aşağısında beklediği sahnede çalan müzik... E, Epey e, ilgilenen, bu konuyla ilgilenen e, insan tarafından epey içleştirilmişti bir şarkı, bir melodi. E, bize ayrılan e, sürenin şimdi sonuna geldik. E, bugün programda e, Tarık Akan'ın e, filmlerinde çalan unutulmaz bazı melodilere, müziklere yer vermeye ve onu da biraz e, anmaya e, çalıştım. Canım Kardeşim'le başladık. Yol film müziği. İzin şarkısıyla devam ettik. Philip Sard'ın, Martin Dreyer ile birlikte. Şimdi bu programımızda sonuna farklı bir şarkıla, su farklı bir potporu ile veda edeceğiz. Böyle hüzünlü başladım program ama bu şekilde bitirmek istemiyorum. Sonuçta ben Yeşilçam sanatçılarının aramızdan ayrıldıktan sonra sonsuzdaki yeşiliğini Zaten özellikle bu Yeşilçam arkaücüsü programını onları zaten yaşatmak adına yaptığımı düşündüğüm için Tarık Hakan'a Yeşilçam arkaücüsü programından böyle biraz daha neşeli bir veda etmek istedim ben. Pekcan Koşar'ın seslendirip özellikle Madem filmi öncesinde yani 1981 öncesindeki dönemde seslendirdi ve o sesiyle birlikte Pekcan Koşar'ın sesiyle birlikte özdeşmiş o damat Ferit karakterinin yer aldığı önemli bir filmden şimdi bir parça gelecek. Habbam Sınıfı. Habbam Sınıfı sınıfta kaldı filminin sonunda. E, Senasyon'un müsameresinde bütün sınıf Habbam Sınıfı sahneye çıkar. Orada birlikte Habbam Sınıfı korusu da şarkı söyler. Şimdi seçtiğim kısımda ilk önce Ateş Böceği şarkısı var. Onun hemen arkasından Estrabem'in Habam Sınıfı versiyonu ve hemen arkasından da yine bir başka Erkin Koray şarkısı ee, Arkası Gelmez Dertlerim diyerek programı sonlandıracağız. Biraz neşeli bir güle güle diyelim istedim Tarık Akan'a. Burada bir detay da vermek istiyorum ben. Ateş Böceği şarkısı, burada yaran Ateş Böceği şarkısı yine o dönemlerde Tarık Akan'ın da çektiği başka bir filmin de ismiydi. Pekcan Koşar'ın sesiyle hayat verdiği damat Ferit Karakterinin yapacağı açılış konuşmasıyla birlikte Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Hababam müzik korusunu hep birlikte dinleyerek Tarık Akan'a e, güle güle diyoruz. E, sizler de haftaya tekrar e, Yeşil Cem programında buluşmak üzere hepinize hoşçakalın diliyorum. 94.9 Açık Radyo'da önümüzdeki hafta yine Salı günü aynı saatte burada yayındayız. Sayın hocalarımız, sevgili arkadaşlar. ...bu gece kendimize küçük bir eğlence hazırladık. Siz de beğenirsiniz inşallah. Biz 6 Edebiyat A... ...yani sizlerin koyduğu isimle... ...Hababam sınıfı yarın okulumuza veda ediyoruz. Okuldan ayrılmak acı bir şey ama... ...biz Hababam gibi geldik... ...Hababam gibi gitmek istiyoruz. Gerek öğrenci kardeşlerimize... ...gerekse sevgili hocalarımıza... ...şimdiye kadar ne kusur ettikse affola. ...Karşınızda gecenin ilk sürprizi... ...İnek Şaban ve Hafizan! Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğin misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğin misin? Gecemi aydınlatan... Ateş misin? Elimi aydınlatan, ateş, ateş böceğin misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilkeye can. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilkeye can! kaçan, ateş böceğin misin? Kovaladıkça kaçan, ateş, ateş böceğin misin? Bu dizinin betimlemesi TRT <gülüyor> Öyle hoca istemem, istesem de istemem! Öyle hoca istemem, istesem de istemem! Şaka yapalım dedik, işte gittik. Şaka yapalım dedik, işte ettik! Ah ha balan, vah yuttu ah ha Ah ha balan, vah yuttu ha No. <laughs>